Hazreti Yakup ve Hz. Yusuf peygamberler Çalınan kemer İshak peygamberin oğlu Hz. Yakup'u Allah Filistin halkına peygamber olarak göndermişti. Yakup peygamberin 12 erkek çocuğu vardı. Bu 12 çocuğun en küçükleri Yusuf'la Bünyamin'di. Baba Yakup'un lakabı İsrail'di. Bu yüzden oğullarına İsrail'in oğulları anlamında Beni İsrail denirdi. İşte tarihte İsrailoğulları diye bilinen Yahudi nesli Hz. Yakub'un bu 12 oğlundan çoğalmıştır. Yusuf ve Bünyamin'in anneleri diğer kardeşlerinin annelerinden ayrıydı. Bu sebeple Yusuf'la Bünyamin birbirinin öz diğerlerinin de üvey kardeşi oluyorlardı. Yusuf'la Bünyamin'in annesi onlar çocukken vefat etmişti. Bunun üzerine Yusuf'u büyütme işini halası üstlenmişti. Halası Yusuf'u çok seviyordu. Zaten Yusuf'u görüp de sevmemek mümkün değildi. Çok şirin ve sevimli bir çocuktu. Görenin kalbi şefkat ve sevgiyle dolardı. Halası Yusuf'a büyük bir özenle bakıyordu. Büyüdükçe de babasının onu elinden almasından korkuyordu. Nitekim çok geçmeden Hazreti Yakup oğlunu geri istedi. Yusuf'un halası buna çok üzüldü. Yusuf'u bir sene daha kendi yanında tutmanın yollarını aradı. Nihayet şöyle bir plan kurdu. Hz. Yakup'da dedesi Hz. İbrahim'den kalma gümüş bir kemer vardı. Bu kemeri Hz. Yakup saklaması için Yusuf'un halasına vermişti. Hz. Yakup'un zamanında geçerli hukuk sistemine göre bir mal çalmanın yani hırsızlığın cezası şuydu. Hırsız malını çaldığı kimsenin bir yıl boyunca yanında kalır ve onun hizmetçiliğini yapardı. Yusuf'un halası Hz. Yakup'a ait kemeri Yusuf'un beline bağladı Üstüne de elbisesini giydirdi. Yusuf'u da dışarı saldı. Sonra da gümüş kemerin kaybolduğunu birinin çalmış olabileceğini açıkladı. Herkes kemerin bulunması için harekete geçmişti. Nihayet kemer Yusuf'un üzerinde bulundu. Bu durumda yuva Yusuf halasına ait kemeri çalmış oluyordu. O gün geçerli yargı sistemi gereği de bir yıl boyunca halasının yanında kalması gerekiyordu. Kız kardeşinin bu zekice planı Hz. Yakup'un da hoşuna gitmişti. Onun Yusuf'u çok sevdiğini ve bir süre daha yanında kalmasını istediğini anlamıştı. Bu yüzden bir yıl daha Yusuf'un halası yanında kalmasına ses çıkarmadı. Yusuf'un Rüyası Hz. Yusuf'la kardeşi Bünyamin öksüz oldukları için babaları onları diğer oğullarından daha çok gözetir, daha fazla şefkat duyardı. Hz. Yusuf hem ruh hem de beden güzelliğine sahipti. Her halinden parlak bir geleceğin namzeti olduğu sesiliyordu. Bu özelliği baba Yakup'un Yusuf'a olan ilgisini daha da arttırıyordu. Ancak onun Yusuf'a ve Bünyamin'e duyduğu bu ilgi diğer oğullarını rahatsız ediyordu. Aslında Hz. Yakup diğer oğullarını da çok seviyordu. Onlara karşı babalık görevini hiç aksatmadan yerine getiriyordu. Hiçbirine kötü muamele ettiği, sert ve kırıcı davrandığı yoktu. Fakat Yusuf'a ve kardeşine ayrı bir sevgi ve ilgi göstermekten de kendini alamıyordu. Bu elinde olan bir şey değildi. Yusuf'un abileri işte bu duruma içerliyorlardı. Babalarının Yusuf'la Bünyamin'e olan ilgi ve şefkatini kıskanıyorlardı. Hz. Yakup bu durumun farkındaydı. Hz. Yusuf 12 yaşlarındayken bir gece bir rüya gördü. Tuhaf bir rüyaydı bu. Uyanınca babasının yanına koşup heyecanlı heyecanlı anlattı. ''Babacığım'' dedi. ''Bu gece bir rüya gördüm. Ay, güneş ve tam on bir yıldız gelip benim önümde eğildiler, secdeye vardılar.'' Hz. Yakup bir süre düşündü. Sezgisinde yanılmadığını anladı. Yüce Allah, Yusuf'u dünya ve ahirette büyük nimetlere eriştirecek, şanına bütün yeryüzüne yayacaktı. Yusuf'a yavaşça fısıldadı. ''Yavrum, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma.'' Sana olan kıskançlıkları iyice artar. Tuzak kurup, kötülük yapmaya bile kalkarlar. Çünkü şeytan, insanın en büyük düşmanıdır. Abilerini sana karşı kışkırtabilir. Yavrucuğum, gördüğün rüya doğru bir rüyadır. Allah seni insanlar arasından seçecek, peygamber yapacaktır. Ayrıca sana büyük bir mülk ve saltanat verecek, rüyalarını yorumlama ilmini de öğretecektir. Hz. Yakup, rüyadaki 11 yıldızı, 11 oğlu, Güneş'i kendisi, ayı da hanımı olarak tabir etmişti. Bu durumda Hazreti Yusuf'un makamının kendilerinden üstün olacağı ortaya çıkıyordu. Yakup Peygamber'in kavminde rüya yorumu çok gelişmişti. Yusuf'un abileri de bu ilmi bilirlerdi. Hz. Yusuf'un rüyasını duyarlarsa tabirini kolayca yaparlardı. Onun kendilerinden üstün olmasına dayanamazlardı. Bu yüzden Hz. Yakup Yusuf'tan rüyasını kardeşlerine duyurmamasını istiyordu. Korkunç Karar Hz. Yakub'un oğullarının Yusuf ve Bünyamin'e karşı kıskançlıkları her geçen gün artıyordu. Üvey kardeş olmaları bu duyguyu daha da kuvvetlendiriyordu. Nihayet bir gün toplanıp meseleyi kendi aralarında konuşmaya başladılar. Öfkeden yüzleri kasılmıştı. Elleri titriyor, hırsla yumruklarını sıkıyorlardı. İşlerinden biri dayanamayarak bağırdı. ''Babımız Yusuf'la kardeşini bizden fazla seviyor.'' Diğeri başını sallayarak mırıldandı. Halbuki babamızın bütün işlerini yapanlar bizleriz. Kuvvetliyiz ve çoğunluktayız. Yusuf ve kardeşinden daha çok sevilmeye layığız. Üçüncü kardeş sinirli sinirli, ''Ya babamız ne yapıyor?'' diye söze karıştı. ''Bizi sevecek yerde, yaşça küçük, elinden bir iş gelmeyen Yusuf'la Bünyamin'i seviyor. Onları bize tercih ediyor.'' Dördüncü kardeş bu sözleri onayladı. ''Belli ki babamız büyük bir hassızlık yapıyor. Apaçık bir yanlışlık bu.'' Beşinci kardeş bir teklif ortaya attı. ''Daha ne bekliyoruz? Böyle konuşup durmakla ne geçecek elimize?'' Devam etti. ''Bence önümüzde iki çıkar yol var. Ya Yusuf'u öldürüp gömelim yahut da götürüp çok uzak bir yere bırakalım gelelim. Nasılsa oradan geri gelemez. Kendi kendine ölüp gider. Ondan sonra da babamızın sevgisi de ister istemez bize döner.'' Teklif akıllarına yatmıştı. Babalarının sevgisini kasanmak için başka çareleri yoktu. Ancak yine de düşündükleri bu fikirden ürpermişlerdi. İşlerinden biri, pekala bu yaptığımız günah olmaz mı diye sordu. Teklif sahibi kardeş buna şu cevabı verdi. Yusuf'u ortadan kaldırdıktan sonra hep beraber tövbe ederiz. Rabbimizin affı bol, rahmeti geniştir. Hiç günah işlememiş gibi tertemiz, salih kimselerden oluruz. Hz. Yakup'un en büyük oğlu olan Yahuda konuşmaları başından beri dinliyordu. Kardeşlerinin Yusuf'u öldürmeye iyice niyetlendiklerini görünce dayanamadı. Hayır hayır Yusuf'u öldürmeyi aklınızdan çıkarın dedi. Zira adam öldürmek büyük bir cinayet ağır bir günahtır. Bile bile bu cinayeti işlersek Allah bizi hiç affetmez. En iyisi Yusuf'u uzakta bir kuyunun içine atalım. Gelip geçenler onu bulur alıp götürürler. Bu fikri daha yerinde buldular. Anlaşmışlardı. Yusuf'u uzakta bir kuyuya atıp döneceklerdi. Yusuf'u bize ver. Yakup Peygamber, oğullarının Yusuf'a karşı kötü niyetler kurduklarını sesiyordu. Bu yüzden onunla daha yakından ilgileniyordu. Yusuf'un bir an bile olsun yanından ayrılmasına izin vermiyordu. Bu durumda, Kardeşlerinin Yusuf'u babalarından ayırmaları oldukça güçtü. On kardeş önce kendi aralarında konuşup anlaştılar. Yusuf'u babalarının elinden alacak bir plan hazırladılar. Sonra huzuruna çıkıp şöyle dediler. Sevgili babamız, niçin Yusuf'u bir an bile yanınızdan ayırmıyorsunuz? O da bizim kardeşimiz. Bırak aramıza girsin, oynasın. Hz. Yakup acı acı cevap verdi. Onu sizin yanınıza bırakamam. Bir saat bile onun ayrılığına dayanamam. Bırakın o benim yanımda kalsın. Kardeşler Yusuf'u babalarından almakta kararlıydılar. Senin bu davranışına çok üzülüyoruz babacığım. Biz sana ve Yusuf'a ne ettik ki bize güvenmiyorsun. Zavallı kardeşimiz burada hapis hayatı yaşıyor. Onun da gülmeye, neşelenmeye, oynamaya ihtiyacı var. Yarın biz dağlara, kırlara çıkacağız. Ne olur müsaade et de Yusuf da bizle de gelsin. Dilediği gibi geçsin, oynasın, gözü gönlü açılsın. Hz. Yakup oğullarının bu sözleri karşısında güç durumda kalmıştı. Kötü niyetlerini açıkça ortaya koymadıkları için bir şey diyemiyordu. Fakat Yusuf'u onlarla göndermek de istemiyordu. Birden aklına bir süre önce gördüğü rüya geldi. Rüyada Yusuf'a bir kurt hücum ediyordu. Hz. Yakup Yusuf'u göndermemek için bu rüyayı öne sürdü ve şöyle dedi. ''Korkarım siz oynadalar bir köşede Yusuf'u unutur kalırsınız. Belki rüyamda gördüğüm gibi bir kurt gelir, Yusuf'umu kapıp yer. Bu yüzden onu götürmeseniz iyi olur.'' Hz. Yakup'un bu düşüncesine oğulları hep birden itiraz ettiler. ''Aşk olsun babacığım, bu kadar kalabalığa kurt nasıl yaklaşabilir? Hiç korkup endişelenme.'' ''Bugüne kadar tuttuğumuz hangi işi başaramadık ki Yusuf'u korumayı beceremeyeceğiz?'' dediler. Hz. Yakup oğullarının bu ısrarı karşısında daha fazla dayanamadı. Yusuf'u onlara vermeye razı oldu. Peki gidin, yalnız çok dikkatli olun dedi. On kardeş büyük bir sevinçle babalarının yanından çıktılar. İstekleri olmuştu. Hz. Yakup kurt tehlikesinden bahsetmekle aslında oğullarına büyük bir koz vermişti. Onlara kötü niyetlerini gerçekleştirmelerine yarayacak akla uygun bir bahaneyi kendi eliyle öğretmişti. İnsan bu gibi hususlarda çok dikkatli olmalıdır. Kötü niyetli kimselere hiçbir ipucu ve koz vermemelidir. Sevgili Peygamberimiz bu konuda şöyle buyurmuşlardır. İnsanlara aleyhinizde kullanacakları hiçbir delil vermeyiniz. Bakın Yakup'un oğulları kurdun insan yediğini düşünmezken, Yakup onlara Yusuf'u kurdun gelip yemesinden korkarım dedi. Onlar da bu sözü bahane ederek Yusuf'a yapacaklarını yaptılar. Sonra da kolayca Yusuf'u kurt yedi dediler. Hz. Yusuf'un kuyuya atılışı Hz. Yakup oğullarının ısrarına dayanamamış, Yusuf'u abileriyle göndermeye, istemeye istemeye boyun eğmişti. Ertesi günü on kardeş yanlarına Yusuf'u da alarak kentin dışına çıktılar. Güle eğlene, kırlarda çiçek toplayıp gezmeye başladılar. Evden epeyce uzaklaşmışlardı. Yusuf'u atmayı düşündükleri Kenan kuyusunun başına gelince abilerinin Yusuf'a karşı tavırları birden değişti. Suratları asıldı. Kin ve kıskançlıkla Yusuf'a hakarete başladılar. Yusuf abilerinin niyetini anlamıştı. Onlara yalvarıp yakarıyor, Allah'tan korkmalarını, kendisine bir fenalık yapmamalarını istiyordu. Abileri Yusuf'u ite kaka kuyunun başına getirdiler. Önce sırtındaki gömleği çıkarıp aldılar. Sonra beline bir ip bağlayarak kuyunun içine salıverdiler. Yusuf birden suyu azalmış karanlık bir kuyunun dibinde buldu kendini. Kuyunun kenarındaki çıkıntılara tutundu. Kendini böylece boğulmaktan kurtardı. Merak ve heyecan içindeydi. Şimdi ne olacaktı? Buradan nasıl kurtulacaktı? O sırada Cebrail çıka geldi. Yusuf'un merak ve heyecanını yatıştırmak için Allah'tan şu vahyi getirdi. Ey Yusuf, merak etme. Sen buradan kurtulacak. Ablalarının yaptıkları bu kötülüğü bir gün onlara hatırlatacaksın. Onlar onun sen olduğunu bilemeyeceklerdir. Hazreti Yusuf'un bu müjde üzerine heyecanı yatıştı, korkusu gitti. Artık yüce Allah'ın kendisini buradan kurtaracağını biliyordu. Abileri Yusuf'u kuyuya attıktan sonra bir kuzu bulup kestiler. Yusuf'un gömleğini de kanına iyice buladılar. Yusuf'u kurdun yediğini Babalarını iyice inandırmak istiyorlardı. Akşam üzeri ellerinde kanlı gömlek olarak on kardeş eve döndüler. Ağlayıp sızıyarak babalarının yanına çıktılar. Hz. Yakup onların bu halini görünce kötü şeyler olduğunu anlamıştı. Ne oldu? Ne için ağlıyorsunuz? Hem Yusuf nerede? diye sordu. On kardeş hep bir ağızdan cevap verdiler. Yarış yapıyorduk. Yusuf'u da eşyalarımızı beklesin diye bir köşede bırakmıştık. Geri döndüğümüzde bir kurt onu öldürmüş yiyordu. Babası oğullarına inanmamıştı. Yalan söylüyorsunuz dedi. Böyle söyleyeceğini biliyorduk babacığım. İşte Yusuf'un gömleği kan revan içinde. Hz. Yakup gömleği eline aldı, evirip çevirerek baktı. Şefkatle kokladı. Evet gömlek kanlara bulanmıştı ama hiçbir yerinde diş izi yoktu. Kendi kendine Allah Allah bu ne kadar uysal bir kurtmuş ki oğlumu yemiş de gömleğini yırtmamış diye söylendi. Oğullarının Yusuf'a bir kötülük yaptıkları belliydi. Çaresizlik içinde boynunu büktü çocuklarına dönüp Yusuf'u kurt yemedi siz ona bir kötülük yaptınız. Nefsinize uydunuz. Şeytana kandınız. Artık bana düşen güzel bir sabır ve Allah'ın hükmüne rızadır dedi. Babalarının bu sözü üzerine on kardeş Rahat bir nefes aldılar. Hz. Yakup, gerçi onların anlattıklarına inanmamıştı. Ama söylenenleri kabul etmek zorunda kalmıştı. Zaten başka çaresi de yoktu. Böylece maksatlarına ulaşmışlar, babalarını Yusuf'tan ayırmayı başarmışlardı. Aslında Hz. Yakup, Yusuf'un hayatta olduğundan ümitliydi. Gördüğü rüyadan da anlaşıldığı gibi, parlak bir gelecek Yusuf'u bekliyordu. Onu üzen şey, Yusuf'tan uzak kalması ve oğlunun o anda nerede, ne yapmakta olduğundan habersiz olmasıydı. Yusuf köle oluyor. Yusuf kuyunun dibinde üç gün sabır ve ümitle bekledi. Nihayet Şam'dan gelip Mısır'a giden bir kervan Kenan kuyusu başında konakladı. Kafileden biri su çekmek üzere kuyunun kenarına geldi. Kovayı saldı çekmek istedi fakat çekemedi. Kova sanki bir yere takılıp kalmıştı. Merakla kuyunun içine baktı, karanlıkta bir şey görünmüyordu. Birden bir ses duydu. Yusuf ipi tutmuş, "Beni buradan çıkarın." diye bağırıyordu. Adam ipe bütün gücüyle asıldı. Ağır ağır çekmeye başladı. Heyecan içindeydi. Birden karşısına, kovanın ipine tutulmuş, ay yüzlü bir çocuk çıkıverdi. Şaşırmıştı. İlk şaşkınlığı geçince su dolu kova ile birlikte Yusuf'u da alarak Kafilenin yanına döndü. Arkadaşlarına sevinçle seslendi. "Müjde arkadaşlar, müjde. Bakın kuyuda ne kadar güzel bir çocuk buldum. Onu götürüp Mısır'da satarız." Yusuf'u aldıktan sonra kafile Kenan kuyusunun başından ayrıldı. Günlerce süren bir yolculuktan sonra Mısır'a geldi. Mısır uzun bir süredir Amalikalıların hakimiyeti altında bulunuyordu. Amalikalılar Yemen'den gelmişler, Kıpti soyundan olan Firavunlar idaresine son vermişlerdi. Hz. Yusuf, Mısır'a geldiği sırada devletin başında Reyyan adlı bir melik bulunuyordu. Adil ve otoriter bir hükümdardı. Mısır devlet idaresinde hükümdardan sonra en büyük yetki Mısır Azizi'nindi. Mısır Azizi, melikin veziri ve baş yardımcısı bugünkü ifadesiyle başbakanıydı. Ayrıca maliyeden de o sorumluydu. Mısır hükümdarı, Azizlik vazifesini Kıtfir adında birine vermişti. Kıtfir, devlet idaresinde dirayetli birisiydi. Zeki ve akıllıydı. Sezgisi güçlüydü. Züleyha adında soylu ve güzel bir hanımla evliydi. Bu evlilik, onun hükümdar yanında itibarını daha da arttırmıştı. Kıtfir ile Züleyha'nın o güne kadar hiç çocukları olmamıştı. Artık çocuk sahibi olmaktan ümitlerini kesmişler, birisini bulup evlat edinmeye karar vermişlerdi. O sıralar, bütün dünyada olduğu gibi Mısır'da da esir ve köle ticareti yaygındı. Sırf esir ve kölelerin satıldığı büyük bir pazar yeri vardı. Çeşitli ülkelerden alınıp getirilen esir ve köleler bu pazarda sergilenerek satılırdı. Yusuf'u Mısır'a getiren kafile de bu köle pazarına uğramış, Yusuf'u satılığa çıkarmıştı. Hz. Yusuf'u Mısır Aziz'i satın alıyor. Mısır Azizi Kıtfir, köle pazarında dolaşmaya çıkmıştı. Yusuf'u görür görmez Kıtfir'in içi sevinçle doldu. Sanki aradığını bulmuştu. Görür görmez onda bir cevher bulunduğunu hissetmişti. Pek güzel bir çocuk diye mırıldandı. Fiyatını sordu. İstenen fiyatı vererek Yusuf'u satın aldı. Mısır Azizi, Yusuf'a bir hizmetçiden çok bir evlat gözüyle bakıyordu. Hanımıyla zaten uzun zamandır bir çocuk bulup evlat edinmek istiyorlardı. İşte Yusuf onların bu arzularını karşılayabilirdi. Özlemini duydukları çocuk sevgisini onlara tattırabilirdi. Hanımı Züleyha da Yusuf'u görür görmez sevmiş, içi ısınmıştı. Onu şefkatle barına bastı. Güzel elbiselerle süsledi. Yıkanıp yeni elbiseler giyince Yusuf'un bütün çirinliği ve güzelliği ortaya çıkıvermişti. Katfir ve Züleyha... Onu bu halde görünce sevgileri daha da attı. Özoğulları gibi şefkat göstermeye, tetizlikle bakıp büyütmeye başladılar. Yusuf yıllar geçtikçe büyüyor, yakışıklı bir delikanlı oluyordu. Huy ve ahlakının güzelliğiyle herkesin sevgisini üzerinde toplamıştı. Fiziksel güzelliğiyle de görenleri kendine hayran bırakıyordu. Yusuf'taki bu gelişme ve serpilme Züleyha'yı da şaşkına çevirmişti. Artık ona eskisi gibi evladı gözüyle bakamıyordu. Güzelliğine vurulmuş, aşık olmuştu. Onu herkesten kıskanıyordu. Yusuf ise Züreyha'nın kendisine beslediği bu hislerden habersizdi. Mısır Azizine ve hanımına karşı kendine yaptıkları iyi muameleden dolayı saf ve temiz bir sevgi taşıyordu. Züreyha'nın Yusuf'a duyduğu aşka dönüşen sevgisi her geçen gün daha da şiddetleniyordu. Bütün benliğini yakıp kavurmaya başlamıştı. Bir an bile olsun ondan ayrılmak istemiyordu. Züleyha artık iradesine söz geçiremez hale gelmişti. Bir yolunu bulup Yusuf'a duygularını anlatmak istiyordu. Böyle ihalet Olur Mu? Züleyha evde Yusuf'tan başka kimsenin olmadığı bir günü fırsat bildi. Dışı açılan bütün kapıları kilitledi. En güzel elbiselerini giydi. Kokular sürünerek süslendi. Yusuf'un kaldığı odaya girdi. Kapıyı içeriden kilitleyip Yusuf'la konuşmaya başladı. Ona deli gibi aşık olduğunu söyledi. Yusuf'tan aşkına karşılık vermesini istedi. Yusuf duyduğu sözler karşısında şaşırmıştı. Böyle bir teklifle karşılaşacağı hayalinden bile geçmemişti. Züleyha aslında güzel ve çekici bir kadındı. Fakat Yusuf ona bu gözle hiçbir zaman bakmamıştı. Onu sevmesini seviyordu ancak bu sevgi bir ablaya veya bir anneye karşı duyulan sevgi türündendi. Bu yüzden Züleyha'nın teklifi karşısında şu cevabı verdi. Allah korusun, kocanız benim efendimdir. Baba gibi sevdiğim bir insandır. Yıllardır onun evinde kalıyor, onun ekmeğini yiyorum. Bu iyiliğine karşılık ona böyle bir ihaneti nasıl yaparım? Züleyha'nın artık sözle yetinmeyip üstüne doğru yürüdüğünü görünce hızla yerinden fırladı. Kapıya doğru koştu. Züleyha, Yusuf'un bu hareketi karşısında deliye dönmüştü. Arkasından koşarak yetişti. Gömleğinden yakalayıp şiddetle kendine doğru çekti. Gömleğin sırtı boydan boya yırtıldı. Bu esnada Yusuf odanın kapılı kapısını zorlayarak açmış, kendisini dışarı atmıştı. Birden karşısında efendisi Kıtfir ile Züleyha'nın amcasını buldu. Başından aşağı adeta kaynar su dökülmüştü. Utancından kıpkırmızı kesilmişti. Kıt ile Züleyha'nın amcası da bu görüntü karşısında şaşırmışlardı. Kadının Hilesi Korkunç Amcasıyla kocasının beklenmedik bir zamanda gelişleri Züleyha'yı da şaşırtmıştı. Fakat onun bu şaşkınlığı uzun sürmedi. Derhal kendini toplayarak masum bir tavır takındı ile ağlama arası bir sesle kocasına şöyle dedi. Daha ne duruyorsun? Yusuf bana tacizde bulunmak istedi. Onu ya zindana koymalı yahut şiddetli bir cezaya çarptırmalısın. Züleyha hem suçlu hem güçlüydü. Bir anda kendine tacize uğrayan masum bir kadın görüntüsü vermişti. Yaptıklarından utanmayı bir yana atmış, Yusuf'u suçlamaya bile başlamıştı. Yusuf ise olayı düşündükçe yüzü kızarıyor, bir daha hayaline bile getirmek istemiyordu. Fakat Züleyhan'ın suçlamalarına karşı kendini savunmak zorundaydı. Yoksa Kıtfir onun namus düşmanı biri zannedebilirdi. Beslediği güven ve sevgiye layık olmadığını düşünerek hayal kırıklığına uğrayabilirdi. Bu düşünceyle Kıtfir'e dönerek şunları dedi. Hayır ben değil o bana saldırdı. Ben ondan kaçtım. Yakalamak için benim peşimden koştu ve gömleğimden tutup yırttı. İşte böylece buraya kadar geldik. Kıtfir şaşırıp kalmıştı. Kime inanacağını bilemiyordu. Senelerdir evli olduğu biricik hanımının mı yoksa evladı gibi sevdiği huy ve ahlakından memnun olduğu Yusuf'un mu dedikleri doğruydu. Tercih yapamıyordu. Kıtfir kararsızlık içinde bocalarken Süleyha'nın amcası söze karıştı suçluyla suçsuzu ayırt edecek kesin çözüm yolunu ortaya koydu. Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmışsa Züleyha sözünde haklıdır. Yusufsa yalancı bir saldırgandır. Eğer gömlek arkasından yırtılmışsa yalancı olan Yusuf değil Züleyha'dır dedi. Bu fikir Kıtfil'in hoşuna gitmişti. Meseleyi tamamen gün ışığına çıkaracaktı. Yusuf'un gömleğine dikkatle baktılar. Gömlek arkadan yırtılmıştı. Bu durumda Yusuf haklı, Züleyha ise yalancıydı. Gerçek bu şekilde ortaya çıkınca amcası Züleyha'ya döndü ve şu yaptığınız ne fena iştir? Siz kadınların hile ve fendiniz korkunç doğrusu. Çabuk yaptığın işten tövbe et, diyerek onu azarladı. Sonra da Yusuf'a dönerek Yusuf, susuz olduğun belli oldu artık. Ama sen yine de bu olup bitenleri kimseye anlatma. Aramızda kalsın. Ne de olsa. Ailenin namusu söz konusu dedi. Yusuf da olaydan kimseye bahsetmeyeceğine söz verdi. İş böylece tatlıya bağlanmış oldu. Mısırlı kadınlar ellerini nasıl kestiler? Züleyha ile Hazreti Yusuf arasında geçen olay ne kadar gizli tutulmaya çalışıldıysa da neticede yayılması önlenemedi. Her tarafta dedikodular çoğaldı. Mısırlı kadın ve kızlar devamlı, Aziz'in karısından ve Yusuf'tan bahsediyordu. Meseleyi saraydaki kadınlar da duymuşlardı. Züleyha'ya bu durumu yakıştıramıyorlar, sarayın şerefine leke getirdiği inancını taşıyorlardı. Kendi aralarında konuşurlarken, ''Aziz'in karısı Yusuf denen bir köleye aşık olmuş, ne kadar çirkin bir iş, anlaşılan Züleyha iyice yoldan çıkmış.'' diyorlardı. Bu gibi dedikoduları duyan Züleyha, olayın kadınların diline düşmesinden çok üzülüyordu. Dedikodulara bir son vermek için bir önlem düşünmeye başladı. Aklına güzel bir çare geldi. Evinde büyük bir ziyafet tertipledi. Kendisini kınayıp etrafta çekiştiren 40 kadar saraylı kadını da bu ziyafete çağırdı. Kadınlar bu çağrıyı kabul edip geldiler. Yemekten sonra salondaki koltuk ve sandalyelere oturularak karşılıklı sohbete başlandı. Bu arada Hizmetçilerde de her kadına ayrı bir tabak içinde elma, nar gibi meyvelerden getirdiler. Meyve tabaklarının yanına keskin birerde bıçak konmuştu. Bu arada Züleyha, Yusuf'a en güzel elbiseleri giydirmiş, daha yakışıklı hale getirmişti. Davetliler bıçakları ellerine alıp meyveleri soymaya başladıkları sırada Yusuf'tan salona girmesini istedi. Yusuf odasından çıkarak salona girdi. Bütün gözler ona çevrilmişti. Yusuf'u gören kadınlar onun çekici güzelliği, sevimliliği karşısında büyülenip kaldılar. Bu kadar güzel insan nasıl olur diye düşündüler. Farkında olmadan meyve yerine ellerini kesiyorlar fakat en ufak bir acı bile duymuyorlardı. Adeta kendilerinden geçmişlerdi. Kendi aralarında hayır, hayır bu bir insan olamaz, olsa olsa o şerefli bir melektir. Bu güzellik meleklere yakışır ancak diye fısıldaşıyorlardı. Züleyha maksadına nail olmuştu. Kadınların bu şaşkın ve büyülenmiş hallerine için için gülüyordu. Kendine haklı göstermek için bundan güzel fırsat olamazdı. Kadınlara dönerek şunları söyledi. ''İşte şu karşınızda duran genç, beni arkamdan aşık oldu diye çekiştirip durduğunuz Yusuf'tur. Gördünüz ya, siz bir bakışla kendinizden geçtiniz. Onu seyrederken parmaklarınızı doğradınız da farkında bile olmadınız.'' Bense her gün onunla beraberim. Bu güzelliği her an görüyorum. Yemin ederim ki ben Yusuf'a kendimi sevdirmek, beğendirmek için elimden geleni yaptım. Fakat o buna yanaşmadı. Ancak ben arzumdan vazgeçmiş değilim. Eninde sonunda ya benim isteklerime boyun eğecek, yahut da zindana atılıp orada hırsızlarla, canilerle beraber eziyet ve perişanlık çekecek. Kadınlar artık Züleyha'yı haklı görüyorlardı. Yusuf'un onun teklifine hayır demesini ise büyük bir akılsızlık kabul ediyorlardı. Şaşkınlık içinde Yusuf'a, ''Ne için Züleyha gibi soylu ve güzel bir kadının teklifini kabul etmiyorsun? Zindanlarda hapislerde çürümek daha mı iyi?'' diye soruyorlardı. Yusuf ise onlara şu cevabı veriyordu. ''Evet, Allah'a isyan etmektense zindanlarda çürümek, perişan olmak daha hayırlıdır.'' Zindana Giriş Günler geçiyor, Züleyha Yusuf'u elde etmek için her türlü yola başvuruyordu. Yusuf'u normal şartlarda yola getiremeyeceğini anlayınca onu zindanlarda süründürüp kendine yalvartmayı aklına koymuştu. Bu düşünceyle kocasına varıp şu teklifi yaptı. Bu çocuk yüzünden insan arasına çıkamaz oldum. Her yerde benden bahsediliyor, aleyhimde konuşuluyor. Yusuf'u zindana at da herkes onun suçlu olduğunu sansın. Dedikodumu yapmaktan vazgeçsin. Ben de biraz rahat edeyim. Züleyha'nın kocası Kıtfir, Yusuf'un susuz olduğunu biliyordu. Ancak hanımına da büyük zaafı vardı. Bu yüzden onun bil dediğini iki edemiyordu. Yusuf'un susuz yere zindana girmesine gönlü razı olmamakla birlikte yine hanımının dileğini yerine getirmek zorunda kaldı. Yusuf'u evinden çıkarıp zindana attırdı. Züleyha, Yusuf'u zindana attırmakla İlk planda halkın dedikodusundan kurtulmayı umuyordu. Asıl planı ise Yusuf'un zindanda çektiği eziyetlere dayanamayıp kendisine yalvarmasını sağlamaktı. Beklediği bu iki şeyden ilki kısa zamanda oldu. Halk bir süre sonra meseleyi unutmuş, kendisine başka dedikodu malzemesi bulmuştu. Fakat ikinci konu hiçbir zaman olmadı. Süleyha Yusuf'un zindandan kurtulması için kendisine yalvarmasını boşuna bekledi. Yusuf onun yasak aşk teklifine boyun emmektense zindanda kalmayı tercih etti. Gerçekte Hazreti Yusuf Züleyhan’ın umduğu gibi hapishanede çok sıkıntı ve eziyette çekmiyordu. Çünkü Allah hapishaneyi onun hakkında bir ders yerine ve ibadet evine çevirmişti. Yusuf orada günlerini ibadet ve şükürle geçiriyordu. Güzel ahlakıyla zindanda bulunanların kalplerini kazanmış, onlara zindanda bulunduklarını unutturmuştu. Şimdi herkes hayatından memnundu. Yusuf namaz, oruç gibi ibadetleri aksatmadan yerine getiriyordu. Ayrıca Allah'ın kendisine verdiği ilim ve hikmeti zindandaki kimselere öğretmekle meşgul oluyordu. Hastaları ziyaret eder, üzüntülü olanlara tatlı öğütleriyle teselli verirdi. Onlara sabrı tavsiye ederdi. Gördükleri rüyaları tabir eder, yaptığı yorumlarda aynen çıkardı. İki Gencin Rüyası Hz. Yusuf hapisteyken bir gün zindana iki genç getirdiler. Bunlardan biri hükümdarın ekmekçisi, diğeri de şerbetçisiydi. Hükümdarı tahtından indirmek isteyen bazı kimseler, her ikisini de hükümdarı zehirlemesi teklifinde bulunmuşlardı. Ekmekçi teklifi kabul etmiş, şerbetçi ise buna yanaşmamıştı. Komplo ortaya çıkınca hükümdarın huzurunda ikisi de suçu birbirinin üzerine atmışlardı. Gerçeğin ortaya çıkması için hükümdar da ikisini birden zindana göndermişti. Bu gençlerin ikisi de bir gün birer rüya gördüler. Yorumlatmak üzere Hz. Yusuf'a başvurdular. Gençlerden birisi şöyle dedi. Sevgili Yusuf, dün gece tuhaf bir rüya gördüm. Rüyamda üzüm sıkıyor sonra onu hükümdara takdim ediyordum. Bunun yorumu sence nedir? İkincisi de rüyasını şöyle anlattı. Benimki de acayip bir rüyaydı. Başımın üstünde ekmek taşıyordum. Birden yırtıcı bir kuş gelip başımdaki ekmekten yemeye başladı. Korkuyla uyandım. Neye yorarsın bunu? Hz. Yusuf, gençlerin rüyalarını tabir etmeden önce onları Allah'a inanmaya davet etti. Şöyle diyordu. ''Rüyalarınızı tabir edeceğim. Göreceksiniz. Aynen dediğim gibi çıkacak. Çünkü bu, bana Yüce Allah'ın öğrettiği bir ilimdir. Ben, ona inanıyor, ortaksız olduğunu kabul ediyorum.'' Daha sonra rüyalarının yorumuna geçti. Önce şerbetçinin rüyasını tabir etti. Ey benim zindan arkadaşım! Sen buradan kurtulacak, hükümdara şerbet hazırlamaya devam edeceksin. Sonra ekmekçiye döndü. Onun rüyasını da şöyle yorumladı. Sense ne yazık ki idam edileceksin. Tepene kuşlar konacak, başının etinden yiyecekler. Hz. Yusuf kurtulacağını söylediği gençten ayrıca şu istekte bulundu. Sen benim durumumu biliyorsun. Hükümdara benden bahset. Susuz yere hapse atıldığımı anlat. Kısa bir süre sonra her şey Hz. Yusuf'un dediği gibi çıktı. Şerbetçi olan hapisten kurtuldu, tekrar eski vazifesine döndü. Hükümdarın en yakın hizmetçilerinden biri oldu. Ekmekçi ise suçlu bulunarak asıldı. Yusuf'un hapisten kurtulan zinden arkadaşı ne yazık ki Yusuf'un isteğini unuttu. Sarayın debdebesine kapıldı. Hükümdara çok yakın olduğu halde ona Yusuf'tan bir türlü söz açamadı. Böylece Hazreti Yusuf 7 sene daha susuz yere hapiste kaldı. Bu olaydan önce de 5 yıl hapis yatmıştı. Böylece Hazreti Yusuf toplam 12 sene zindanda kalmış oluyordu. Hükümdarın rüyası. Bir gece Mısır hükümdarı bir rüya gördü. Rüyasında Dinlenmek üzere Nil Nehri kenarına oturmuştu. Birden nehirden son derece besili semiz yedi tane inek çıktı. Onların arkasında da sudan yedi tane zayıf ve cılız inek çıktı. Zayıf ve cılız inekler besili ineklere saldırıp onları yediler. Hükümdar dehşet içinde uyandı, el tarafı titriyordu. Rüyada gördükleri kendini korkutmuştu. Biraz sonra tekrar daldı. Bu sefer de rüyasında yedi tane kuru başağın yedi yeşil başağı yediğini gördü. Yine sıçrayarak uyandı. Korku ve telaşı daha da artmıştı. Her iki rüyada o da bir şeyler anlatmak istiyordu. Derhal devlet görevleriyle topladı. Onlara rüyasını anlatarak tabir etmelerini istedi. Fakat hepsi de rüyanın tabirinden aciz kaldılar. Bunun üzerine Mısır'da ne kadar bilgin, kâhin, rüya tabircisi varsa hepsi toplanıp saraya getirildi. Hükümdar rüyasını onlara anlattı. Fakat hiçbiri rüyaya bir anlam veremediler, akla uygun bir yorum getiremediler. En sonunda bu rüya karışık, tabiri mümkün olmayan bir rüyadır diyerek işin içinden sıyrılmak istediler. Bu cevap hükümdarı rahatlatmaya yetmedi. O rüyanın dehşetini hala yaşıyor, böyle bir rüyanın boş ve manasız olmasına ihtimal vermiyordu. Ama yorumlatacak kimseyi de bulamıyordu. Hükümdarla birlikte herkes de tedirgin olmuştu. Ne yapacaklarını bilemez halde düşünüp duruyorlardı. Tam o sırada şerbetçinin aklına zindan arkadaşı Yusuf geliverdi. Sonra hükümdara dönerek, Efendimiz diye söze başladı. Ben sizin rüyanızı tabir edebilirim dedi. Hükümdar bir anda sevindi. Sahi mi? Ne duruyorsun? Çabuk söyle. Zindanda Yusuf adlı bir arkadaşım vardı. Rüya tabiri üzerine büyük bilgi sahibiydi. ''Beni onun yanına gönderin, sizin rüyanızın tabirini sorup öğreneyim. Zannederim rüyanızı en iyi o tabir edebilir.'' Hükümdar öneriyi kabul etti. Şerbetçisini zindana gönderdi. Koşarak Yusuf'un yanına gelen şerbetçi, olayı anlattı, hükümdarın rüyasını tabir etmesini istedi. Hz. Yusuf rüyayı şu şekilde tabir etti. ''Tam 7 yıl büyük bir bolluk ve bereket içinde yaşayacaksınız. Bol bol buğday ekip çokça mahsul elde ediniz.'' Asılatın ihtiyaçtan fazlasını ise saklayınız. Çünkü bolluk senelerinden sonra korkunç kıtlık yılları gelecektir. Yedi sene sürecek olan bu kıtlık döneminde sakladığınız mahsulatı yersiniz. Böylece perişan olmaktan kurtulursunuz. İşte hükümdarın rüyasının tabiri budur. Git kendisine haber ver. Şerbetçi rüyanın tabirini öğrenir öğrenmez hükümdarın yanına koştu. Yusuf'un söylediklerini aynen nakletti. Hükümdar bu tabiri çok beğenmişti. Kendisi de zaten bu rüyanın büyük bir uyarı olduğunu hissediyordu. Yusuf'un tabir etmesiyle rüya açıklık kazanmıştı. Hükümdar, Hazreti Yusuf'un rüya tabirindeki derin bilgisine hayran olmuştu. Böyle akıllı, bilgili bir kimsenin hapiste bulunması talihsizlikten başka bir şey değildi. Adamlarını zindana gönderdi. Yusuf'u hapisten çıkartıp saraya getirmelerini emretti. Yusuf'un suçsuzu ortaya çıkıyor. Hükümdarın adamları gelip durumu Hazreti Yusuf'a haber verdiler. Fakat Hazreti Yusuf o anda zindandan çıkmayı kabul etmedi. Hükümdarın çağrısına uymak için şu şartı ileri sürdü. Benim suçsuz olduğum, haksız yere zindana atıldığım herkes tarafından anlaşılmadan buradan çıkmam. Hükümdara dönün ve ona deyin ki, kadınlar niçin ellerini kesmişlerdi, sorup öğrensin. Hz. Yusuf 12 yıldır zindanda bulunuyordu. Buna rağmen hapisten tahliye haberini duyunca dışarı bir an evvel çıkmak arzusuna kapılmamıştı. Önce kendisine yüklenen suçtan kurtulmayı bu yüzden de olay dosyasının yeniden yargıya açılmasını istiyordu. Böylece suçsuz olduğu anlaşılacak herkes tarafından bilinecekti. Hapisten hükümdarın özel affıyla değil masum olduğu için aklanarak çıkacaktı. Hapisten sonraki hayatını Anında suçluluk damgası taşımadan şerefiyle yaşayacaktı. Adamları hükümdara gelerek Hz. Yusuf'un şartını söylediler. Hükümdar Hz. Yusuf'un bu isteğini kabul etti. Züleyha'nın evindeki ziyafette ellerini kesen kadınların bulunmaları için emir verdi. Kısa zamanda kadınlar bulunup saraya getirildiler. İşlerinde Züleyha da vardı. Hükümdar onlardan önce el kesme olayını anlatmalarını istedi. Söylenenleri dinledikten sonra da Yusuf'un suçlu olup olmadığı hakkındaki kanaatlerini sordu. Kadınlar hep bir ağızdan ''Biz Yusuf'un herhangi bir kötülük yaptığını ne gördük ne de işittik. O gerçekten masumdur.'' cevabını verdiler. Züneyha gerçeğin ortaya çıktığını anlamıştı. Suçunu daha fazla gizlemenin manası kalmamıştı artık. Ağlamaklı bir sesle doğruyu itiraf etmeye başladı. Şimdi gerçek meydana çıktı. Ben Yusuf'u kendi arzularıma boyun eğdirmek istemiştim. Fakat o buna asla yanaşmadı. Ben de kızarak onu zindana attırdım. Yusuf gerçekten suçsuzdur. Asıl suçlu benim dedi. Züleyha'nın bu itirafıyla Hz. Yusuf'un suçsuzluğu teşhis edilmiş oluyordu. Yıllardır haksız yere zindanda yattığı ortaya çıkıyordu. Bu durumu öğrenen hükümdarın Hz. Yusuf'a güveni daha da artmıştı. Onun ilim ve bilgisinden, doğruluğundan faydalanmak istiyordu. Hapisten çıktıktan sonra devlet idaresinde önemli bir görev vermeyi düşünüyordu. Hükümdarın adamları zindana gelerek Hz. Yusuf'a durumu haber verdiler. Susuzluğunun anlaşıldığını söylediler. Hz. Yusuf bu habere çok sevindi. Allah'a şükrettikten sonra hükümdarın adamlarına şunları söyledi. Mısır Aziz'ine hiçbir zaman ihanet etmediğimi, Halkın öğrenmesi için böyle davrandım. Cenab-ı Hakk'ın hainlerin hilelerini neticesiz bırakacağı bilinsin istedim. Bununla beraber ben nefsimi kötülüklerden tamamen uzak deyip aklamak da istemem. Çünkü nefis Allah'ın rahmeti ve esirgemesi olmasa insanı daima kötülüğe sevk eder. Hz. Yusuf'un bu sözlerinden alınacak büyük bir ders vardır. İnsan hiçbir zaman nefsine güven içinde olmamalıdır. Çünkü nefis... Daima kötülük yaptırmak ister. Nefsin şerrinden emin olmak için her an Allah'a sığınmalı, ondan yardım dilemelidir. İnsan ancak Allah'ın lütuf ve yardımıyla nefsinin kötü arzularına karşı koyabilir. Hz. Yusuf Mısır'a vezir oluyor. Hz. Yusuf aklandıktan sonra zindandan çıktı. Güzelce yıkanıp yeni elbiseler giydi. Hükümdarın yanına gitti. Selamlaşma ve konuşma sırasında hükümdar bildiği birkaç lisanla konuşmuştu. Hz. Yusuf da vah yardımıyla ona aynı lisanlarla cevap vermişti. Hz. Yusuf'a olan hayranlığı daha da artan hükümdar, ondan rüyasını yeniden tabir etmesini istedi. Hz. Yusuf da rüyayı yeni baştan tabir etti. Bunun üzerine hükümdar, ''Peki bu söylediğin işleri kim yapacak?'' diye sordu. Hz. Yusuf bunu bir teklif kabul ederek, Eğer devlet hazine ve depolarının idaresini bana verirseniz, kıtlık için gerekli her türlü önlemi en uygun şekilde alabilirim. Benden her yönüyle emin olabilirsiniz, dedi. Hükümdar bunu memnuniyetle kabul etti. Zaten Mısır Aziz'i Kıtfir de bir süre önce vefat etmişti. Onun vefatından sonra Mısır ekonomisi çıkmaza girmeye başlamıştı. Herkes durumdan şikayetçiydi. Bu yüzden Hz. Yusuf'un bu görevi alması hükümdarı çok sevindirmişti. Hz. Yusuf, azizlik vazifesini yüklendikten sonra derhal işe başladı. Memleketi bir baştan bir başa yeniden bayındır edip halkın dertlerine çare buldu. Halk onun idaresinden çok memnundu. 7 yıl süren bolluk zamanında büyük ambarlar yaptırıp ekinleri burada depo ettirdi. 8. sene büyük bir kıtlık başladı. Kıtlık her tarafı kasıp kavururken... Mısır halkı Hz. Yusuf'un önlemleri sayesinde hiç sıkıntı çekmedi. Hz. Yusuf depo ettiği buğdayları ihtiyaç sahiplerine ölçülü şekilde dağıtıyordu. Artık yakın ülkelerde yaşayan ve kıtlık sebebiyle perişan olan insanlar da Mısır'a akın akın gelmeye başlamışlardı. Ağabeyleri Hz. Yusuf'un huzurunda Kıtlık ve kuraklık sadece Mısır'da değil Şam ve Filistin topraklarında da hüküm sürüyordu. Halkın elinde olan erzakları tükenmişti. Ne yapacaklarını düşünürken birden Mısır Azizi'nin zahire dağıttığı haberi duyuldu. Halk kafileler halinde Mısır'a gitmeye başladı. Her giden eli dolu geliyordu. Hz. Yakup'la oğullarının da ellerindeki erzakları bitmişti. Bunun üzerine Hz. Yakup onları Mısır'a göndermeye karar verdi dünyameli babalarının yanında bırakan on kardeş bazı kıymetli eşyalarla birlikte yola koyuldular. Mısır Aziz'ine bu eşyaları verip karşılığında kendilerine yetecek kadar buğday alacaklardı. Kafile yorucu bir yolculuktan sonra Mısır'a ulaştı. On kardeş doğru saraya gittiler. Yusuf'un huzuruna çıktılar. Hz. Yusuf onları görür görmez tanıdı. Fakat onlar Yusuf'u tanıyamadılar. Çünkü... Görediye diye sattıkları kardeşlerinin Mısır'a vezir olabileceği hayallerinden bile geçmiyordu. Hz. Yusuf önce onlara sordu. Sizler kimlersiniz? Biz Filistin'de oturan Yakup peygamberin evlatlarıyız. Kaç kardeşsiniz siz? 12 kardeştik. Birisi öldü, en küçüğümüz babamızın yanında kaldı. Hz. Yusuf bu defa eski günleri hatırladı. Abileri kendini kuyuya attıklarında, Allah'ın indirdiği o günkü vahiy şimdi kulaklarında çınlıyordu. Merak etme, sen buradan kurtulacak, onların yaptıkları bu kötü işi yüzlerine vuracaksın. Fakat onlar bunu yapanın sen olduğunu bilmeyecekler. İşte abileri Filistin'den kalkıp ayağına kadar gelmiş, ilahi takdir böylece gerçekleşmeye başlamıştı. Hz. Yusuf abilerini Mısır'da bulundukları süre boyunca ağırladı. İzzet ve ikramda bulundu. Gereken zahireyi onlara verdi. Memleketlerine yolcu edeceği sırada, ''Bana babanızın yanında kalan küçük kardeşinizi de alıp getirin. O vesileyle de size tekrar zahire vereceğim. Eğer bir dahaki gelişinizde onu getirmezseniz sizin isteklerinizi karşılayamam. Buralara kadar boşuna gelip zahmet etmiş olursunuz.'' dedi. Yusuf'un abileri şaşırmışlardı. Bünyamin'i alıp getirmelerinde onlar açısından bir sakınca yoktu. Fakat babalarının onu kendilerine vereceği şüpheliydi. Hz. Yusuf'tan sonra onu bir an bile yanından ayırmıyor, abileriyle hiçbir yere göndermiyordu. Bu durumu Hz. Yusuf'a açıkladılar. Biz yine de babamızdan isteriz, onu size getirmek için elimizden geleni yaparız, dediler. Hz. Yusuf, yıllardır ayrı kaldığı babasını ve biricik öz kardeşini görmeyi şiddetle arzuluyordu. Şu anda babasını göremezdi ama zahire vermek bahanesiyle kardeşi Bünyamin'i yanana kadar getirtebilirdi. Bunun için abilerine tekrar tekrar Bünyamin'i getirmeleri için hatırlatmada bulundu. Ayrıca onlara fark ettirmeden zahireye karşılık getirdikleri eşyaları da yükleri arasına geri koydurdu. Böylece tekrar gelmeleri için her türlü önlemi almıştı. Mısır'a ikinci yolculuk Yusuf'un abileri küçük bir sevinç içinde Filistin'e döndüler. Yüklerini açmadan babalarının huzuruna çıktılar. Başlarından geçenleri bir bir anlattılar. Tekrar zahire alabilmek için Bünyamin'i de beraberlerinde götürmeleri gerektiğini söylediler. Mısır Aziz'inin bu konudaki ısrarından bahsettiler. Hz. Yakup onlara şöyle dedi. Daha evvel Yusuf'u size göndermiştim. Başına geleni biliyorsunuz. ''Şimdi benden Bünyamin'i istiyorsunuz. Ben size bu konuda nasıl güvenebilirim?'' Hz. Yakup haklıydı. Yusuf'un başına gelenleri bile bile oğullarına güven duyması çok zordu. Ancak Bünyamin'i Mısır asisine götürmedikleri takdirde ondan zahiri alamayacakları da meydandaydı. Bu yüzden oğulları Bünyamin için babalarına yalvarmaya başladılar. Bir yandan da getirdikleri yükleri boşaltıyorlardı. Çuvallar açılınca şaşırıp kaldılar. Mısır'a götürdükleri eşyalar kendilerine geri verilmişti. Buna çok sevindiler. Hemen babalarına gösterip, Sevgili babamız, işte eşyamız da bize iade edilmiş. Biz bunlarla tekrar zahire alabiliriz. Ne olur Bünyamin'i de bizlerle gönder, dediler. Hz. Yakup'u düşündüren, Yusuf gibi Bünyamin'in de başına bir iş gelmesiydi. Yusuf'un ayrılık acısını hala unutamamıştı. Bünyamin'le biraz olsun teselli buluyordu. Şayet Bünyamin'i de kaybederse artık neyle kendini avutacak, Yusuf'undan ayrılık acılarını dindirecekti. Fakat getirilen zahirenin ailenin geçimine uzun süre yetmeyeceği de açıktı. Tekrar zahire alınması şarttı. Bunun içinse Bünyamin'in ile birlikte Mısır'a gitmesi gerekiyordu. Hz. Yakup kararsızlık içinde kalmıştı. Sonunda oğullarının ısrarlı yalvarmalarına dayanamayarak onu, ağabeyleriyle birlikte Mısır'a göndermeye razı oldu. Ağabeyleri de Bünyamin'i her türlü durumda kuracaklarına dair babalarına kesin söz verdiler, yeminler ettiler. Hz. Yakup oğullarını Mısır'a ikinci kere yolcu ederken şu uyarıyı yaptı. ''Evlatlarım, şehire hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Olur ki göze gelir bir sıkıntıyla karşılaşırsınız.'' O takdirde hepiniz birden zarara uğramaktan kurtulursunuz. Hz. Yakup oğullarının başlarına bir iş gelmesinden endişe ediyordu. Onların Mısır'a ayrı kapılardan girmelerini istemesi tedbir içindi. Kulun vazifesi tedbirli olmaktı. Gerçi Allah neyi takdir ettiyse on mutlaka olurdu. Tedbir takdire mani olamazdı. Ama insan aldığı önlemle hiç olmazsa sorumluluktan kurtulurdu. Kendine düşeni yerine getirmenin huzurunu duyardı. Hz. Yakup, Mısır'a yolcu ettiği oğullarının ardından uzun uzun baktı. Sağ salim geri dönmeleri için Allah'a dualar etti. Sonra eve döndü. Sabır ve tevekkül içinde olacakları beklemeye başladı. Hz. Yusuf Bünyamin'le buluşuyor. Hz. Yakup'un oğulları Mısır'a girerken, Babalarının tavsiyesini tuttular Her biri ayrı ayrı kapılardan şehre girdi Hz. Yusuf'un sarayına kendi başına gitti Hz. Yusuf onları teker teker kabul etti Hepsi bir araya gelince Ağabeyleri Bünyamin'i Hz. Yusuf'a tanıttılar İşte gelmesini istediğiniz küçük kardeşimiz bu Onu da getirdik dediler Hz. Yusuf Bünyamin'e özlemle baktı Her şeyden habersiz Boynunu bükmüş bir köşede oturuyordu. Onunla baş başa kalıp dertleşmek için akşam olmasını sabırla beklemeye başladı. Hz. Yusuf nihayet kardeşiyle baş başa kalma fırsatını bulmuştu. Ona, ''Ölen kardeşinin yerine benim sana kardeş olmamı ister misin?'' diye sordu. Bünyamin bu sözden çok duygulandı. Ağlayarak, ''Senin gibi bir kardeşi kim bulabilir? Fakat sen annem Rahil ile babam Yakub'un oğlu değilsin ki.'' cevabını verdi. Hz. Yusuf daha fazla dayanamadı. Kardeşini şefkatle bağrına bastı ve ''Üzülme, ben senin ölü zannettiğin kardeşin Yusuf'um.'' dedi. Dünyamin heyecan içinde titremeye başlamıştı. Duyduklarına inanamıyordu. Gerçekten şu kendisine sarılan zat abey Yusuf muydu? Sevinçten kalbi duracak gibiydi. İki kardeş uzun süre birbirlerine baka kaldılar. Heyecanları yatıştıktan sonra Karşılıklı oturup sohbet ettiler. Hz. Yusuf şimdilik ağabeylerinin kendisini bilmemelerini istiyordu. Bunu Bünyamin'e hatırlattı. Yusuf olduğunu onlara haber vermemesini rica etti. Hz. Yusuf aynı zamanda Bünyamin'i yanında alıkoymak niyetindeydi. Bu niyetini de kardeşine açtı. ''Ben şimdi seni bir bahaneyle yanımda bırakacağım. Haberin olsun. Sen gerisini bana bırak. Babamı düşünüp üzülme.'' ''İnşallah netice güzel olacak.'' dedi. Hırsız var. Hz. Yusuf kardeşlerinin yüklerini hazırlatıp yol asıklarını da temin etti. Bu arada kimsenin haberi olmadan Bünyamin'in yükünün içine hükümdara ait çok değerli bir kaseyi koydurttu. 11 kişilik kardeşler kafilesi nihayet yola çıktılar. Hz. Yusuf bizzat gelerek onları uğurladı. Kafile fazla bir yol alamamıştı ki birden sarayın muhafızları tarafından durduruldu. Kendilerine ''Durun bakalım, nereye gidiyorsunuz? Sizler hırsızlık yapmışsınız, eşyalarınız aranacak.'' denildi. Kardeşler şaşırıp kalmışlardı. ''Ne hırsızlı, ne çalındı ki?'' diye sordular. Muhafızlar ''Hükümdarın su içtiği çok değerli bir kase, onu bulana bir deve yükü zahire ödül konuldu.'' cevabını verdiler. O sırada Hz. Yusuf da olay yerine gelmişti. Kardeşler ona kendilerinden son derece emin olarak ''Bizim peygamber ailesi olduğumuzu Mısır'a hırsızlık için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Gelin arayın yüklerimizi.'' dediler. Bunun üzerine Hz. Yusuf ''Peki bu söylediğinizin aksine hırsız sizlerin içinden çıkarsa sizin oralarda bunun cezası nedir?'' diye sordu. Onlar da şu cevabı verdiler. Bizde hırsızın cezası, hırsızın malını çaldığı kimseye bir sene hizmetçilik yapmasıdır. Hz. Yusuf böylece İsrailoğullarının kanunlarına göre hırsızlığa verilen cezayı abilerine itiraf ettirmiş oluyordu. Bünyamin'i yanında alıkoyabileceği hukuki gerekçeyi elde etmişti. Derhal yüklerin aranmasını emretti. Muhafızlar yükleri develerden indirdiler. Dedik dedik aramaya başladılar. Nihayet kase Bünyamin'in yükü içinde çıktı. Bünyamin'in abileri bu durum karşısında şaşkına döndüler. Ne diyeceklerini bilemiyorlardı. Zor vaziyette kalmışlardı. Düşünüp taşındılar. Kendilerini kurtarmak için son çareyi Bünyamin'i suçlamakta buldular. Hz. Yusuf'a dönerek, ''Eğer Bünyamin çalmışsa suçlu olduğunu kabul ediyoruz. Zaten daha önce kardeşi Yusuf da çalmıştı. Hırsızlık bunların huylarında var.'' dediler. Bu ağır suçlama karşısında Bünyamin hiç ses çıkarmadı. Hz. Yusuf da acı acı güldü. Kendi kendine asıl hırsız sizsiniz çünkü beni babamdan çaldınız diye söylendi. Kardeşlerine hitaben de durumunuz çok kötüdür. Anlattığınız şeylerin doğru mu yanlış mı olduğunu Yüce Allah daha iyi bilir dedi. Ağabeylerinin söyledikleri hırsızlık olayı çocukluğunda Hz. Yusuf'un başından geçen kemer çalma olayıydı. Fakat bu olay, Hz. Yusuf için bir suçlama sebebi değil, bir övünç vesilesiydi. Bünyamin, Hz. Yusuf'un yanında kalıyor. Hz. Yusuf, kardeşlerinin hırsızlıkla suçlamaları üzerine Bünyamin'i kendi yanında bir yıl alıkoyacağını söyledi. İsrailoğullarının kanunlarına göre hırsızlığın cezasının bu olduğunu kendileri söylemişlerdi. Bu haber, kardeşler üzerinde şok tesiri yaptı. Kendi aralarında fısıldaşmaya başladılar. Şimdi ne yapacağız? Bünyamin'i korunacağımıza dair babamıza söz vermiştik dediler. Akıllarına tek çare geliyordu. İşlerinden biri Bünyamin'in yerine kalıp onu geri almak. Hz. Yusuf'un bu isteğe cevabı kesin ret oldu. Allah korusun. Biz malı kim de bulmuşsak onu korus. Yoksa haksızlık etmiş oluruz. Kardeşlerin bütün rica ve ısrarlarına rağmen... Bu kararından dönmedi. Bünyamin'i yanında alıkoyup diğerlerini serbest bıraktı. Diğer kardeşler çaresiz vaziyette yola çıktılar. Son derece üzüntülüydüler. Babalarının yanına vardılar. Hz. Yakup Bünyamin'i göremeyince hemen nerede olduğunu sordu. Hırsızlık yaptığı için Mısır Aziz'i onu bir yıl yanında alıkoydu dediler. Hz. Yakup hayır benim oğlum hırsızlık yapmaz diye oğullarına çıkıştı. Onlar da, istersen bizimle beraber olan diğer kafiledeki adamlara sor. Olayı onlar da gördüm.'' dediler. Bu cevap üzerine Hz. Yakup yine boynunu büktü. Dudaklarından şu sözler döküldü. ''Siz Yusuf'a yaptığınızı Bünyamin'e de yaptınız. Fakat ben yine Allah'tan ümidimi kesmiyorum. Umarım ki evlatlarımın ikisini de bana geri verir. Muhakkak o benim ve evlatlarımın halini bilir, ve layık olduğu gibi hükmeder. Bana da güzel bir sabır ve verdiği hükme boyun eğmek düşer. Gözlere gelen ak Yusuf'tan sonra Bünyamin'in de elinden çıkması Hz. Yakub'u çok üzmüştü. Aylarca gözyaşı döktü. Sonunda gözlerine ak geldi, görmez oldu. Onun bu halini gören oğulları ''Aşk olsun babacığım, hala Yusuf'u anıp ağlıyorsun.'' ''Kendine yazık etme. Bu gidişle ölmenden, bizi babasız bırakmandan korkuyoruz.'' diyerek sitem ettiler. Hz. Yakup bu durumu onlara şu şekilde açıkladı. ''Yavrularım, beni yanlış anlıyorsunuz. Ben ne sizden ne de başka birisinden şikayetçiyim. Ben sadece halimi Allah'a arz ediyorum. Dert ve üzüntülerimi Allah'a bildiriyorum. Allah'ın bana acıyacağına ve beni bu üzüntülerden kurtaracağına inanıyorum.'' Yoksa sizin sandığınız gibi Allah'ı siz aciz insanlara şikayet etmeyi aklımın ucundan bile geçirmiyorum. Hz. Yakup'un bu sözlerinden başa gelen dert ve belaları Allah'a şikayet etmenin bir sakıncası olmadığı anlaşılmaktadır. Sakıncalı olan halili insanları acındıracak şekilde anlatmak bir nevi Allah'tan şikayet etmektir. Hz. Yakup oğullarına üzüntüsünün iç yüzünü bu şekilde açıkladıktan sonra, sözlerine şöyle devam etti. Yavrularım, ben Allah'ın bildirmesiyle sizlerin bilmediğiniz şeyleri biliyorum. Siz Mısır'a gidin, Yusuf'la Bünyamin'i tekrar arayın. Bu hususta Allah'a olan ümidinizi asla kaybetmeyin. Çünkü Allah'ın rahmetinden ancak ona inanmayanlar ümit keser. Hz. Yakup'un oğulları, babalarının emri üzerine yeniden Mısır'a gittiler. Hz. Yusuf'un huzuruna çıktılar. Hz. Yusuf onları, Son derece üzüntülü ve yaptıklarından pişman görüyordu. Anlaşılan Bünyamin'in Mısır'da kalması üzerine gelişen olaylar onları epey üzmüştü. Kardeşler Hz. Yusuf'a hallerini şu şekilde arz ettiler. Ey Aziz! Durumumuz çok fena. Geçim sıkıntısının üstüne Bünyamin'in de ayrılık acısı çökünce bizde de babamızda da güç kalmadı. Üzüntüden babamızın gözlerine ak indi. Zahir almak için değersiz bir iki parça eşya getirdik. Sen bunları alarak bize yine eskisi gibi yardımcı ol. Bünyamin'i geri vererek de yaptığın yardımı tamamla. Allah indinde hiçbir iyilik ve yardım boşa gitmez. Allah kendi rızası için yapılan iyilikleri en güzel şekilde mükafatlandırır. Hz. Yusuf artık kendini kardeşlerine tanıtma zamanının geldiğini anlamıştı. Gelişen olaylar onları yeteri kadar terbiye etmiş akıllarını başlarına getirmişti. Sen Yusuf musun? Hazreti Yusuf, kardeşlerinin perişan ve üzüntülü halleri karşısında duygulanmıştı. Kendini onlara tanıtmak niyetiyle, siz Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığınızı biliyor musunuz? Artık işlediğiniz haksızlıkları itiraf ediyor musunuz? diye sorarak söze başladı. Bu beklenmedik soru karşısında kardeşlerin zihinlerinde şimşekler çaktı. Hayallerinde bir takım görüntüler canlanıyordu. Bir ip ve ucunda bağlı bir çocuk, kuyu ve kuyunun dibinde terk edilen nur yüzlü çocuk. Bütün bunlar zihinlerden bir film şeridi gibi bir anda gelip geçti. Utandılar, yüzleri kızardı. Hayret ve şaşkınlık içindeydiler. Aziz ne demek istiyordu bu sözlerle? Onu dikkatle incelemeye, yüzüne uzun uzun bakmaya başladılar. Karşılarındaki zatı tanır gibi oldular Hep bir ağızdan bağırarak ''Sen Yusuf musun yoksa?'' dediler ''Evet'' diye cevap verdi Hz. Yusuf ''Ben Yusuf'um, bu da kardeşim Bünyamin'dir Allah bize izzet ve ikramda bulundu Gördüğünüz bu şerefli mevkiye getirdi Kim fenalıktan sakınır, belalara sabrederse Allah onun mükafatını eksiksiz verir Yusuf'un kardeşleri onun bu sözlerini tasdik ederek şu itirafı yaptılar. ''Gerçekten ey Yusuf, Allah seni bizlere üstün kıldı. Biz büyük bir hata işledik. Bilsen ne kadar pişmanız. Ne olur yaptıklarımızdan dolayı bizi cezalandırma.'' Şefkatli peygamber Hz. Yusuf kardeşlerine şu karşılığı verdi. ''Korkmayın, bugün ve bundan sonra size benden en ufak bir zarar ve eziyet gelmeyecektir.'' Yaptıklarınızı başınıza kakacak, yüzünüze vuracak da değilim. Size hakkımı helal ettim. Allah'a dua edip yalvarın. Umarım ki Allah da sizi affeder. Hz. Yusuf bu sözleriyle kardeşlerini affettiğini ilan ediyordu. Böylece uzun yılların ızdırabı dinmiş, sızlayan vicdanların azabı sona ermişti. Buna affetmenin ve affedilmenin lezzeti de ilave olunca Yusuf ve kardeşlerinin sevinç ve huzurları son haddini bulmuştu. Hazreti Yusuf'un gömleği. Hazreti Yusuf'un abileri bir müddet daha Mısır'da kaldıktan sonra Filistine dönmek üzere hazırlığa başladılar. Babalarına Yusuf'u bulduklarına müjdeleyeceklerdi. Hazreti Yusuf, abilerini yolcu ederken sırtındaki gömleği çıkarıp verdi. Bu gömleği götürüp babamın gözlerine sürün. O zaman görmeye başlar. Sonra da bütün çoluk çocuğunuzu, annemi, babamı alarak buraya gelin. Mısır'da hep beraber bolluk içinde yaşarız dedi. Hz. Yusuf'un gömleğini Yahuda almıştı. Yusuf'u kuyuya attığımızda onun kanlı gömleğini götürüp babamızı üzen bendim. Bu yüzden şimdi bu müjdeyi vermek bana düşer diyordu. Kardeşler kafilesi büyük bir sevinç içinde Mısır'dan ayrıldı. Filistin'e doğru suratle yol almaya başladı. Kafile şehrin dışına çıktığı anda Filistin'de bulunan Hazreti Yakup'ta bir canlanma görüldü. Yüzü gülüyor, Mısır'ı tarafına yönelerek derin derin nefes alıp veriyordu. Yanındaki aile fertleri onun bu haline bir mana veremiyorlar, tuhaf tuhaf bakıyorlardı. Onları daha fazla merakta bırakmadı. Bu garip davranışlarının sebebini sevinç içinde izah etmeye başladı. Ben şu anda Yusuf'un kokusunu duyuyorum. İnşallah ona kavuşacağım. Sakın beni bunadım sanmayın. Kısa bir zaman sonra doğru söylediğimi siz de göreceksiniz. Dedi. Allahu Teala, Hz. Yusuf'un gömleğinin kokusunu bir mucize olarak Hz. Yakuba ulaştırmıştı. Hz. Yakub'un bu açıklamasına aile fertleri şaşırdılar, hatta biraz da kızdılar. Hala Yusuf'um deyip duruyorsun. Hala ona kavuşacağını sanıyorsun. Gerçeği bir türlü kabul etmeye yanaşmıyorsun. ''Eski yanlışlığında devam ediyorsun.'' dediler. Fakat çok geçmeden yanlışlığın kimde olduğu, kimin gerçeği gördüğü anlaşıldı. Birkaç gün sonra Yahuda elinde Yusuf'un gömleği olduğu halde babasının yanına çıka geldi. Gömleği babasına verdi. Yusuf'un hayatta olduğunu müjdeledi. Hz. Yakup Yusuf'un gömleğini alarak uzun uzun kokladı. Yüzüne gözüne sürdü ve Allah'ın izniğine de o andan itibaren gözleri açıldı. Görmeye başladı. Aradan çok geçmeden büyük yüklerle kafile de geldi. Hz. Yakup, oğullarına yaptıklarından dolayı hiçbir azarlamada bulunmadı. Sadece şu kadar dedi. Ben size söylememiş miydim? Sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim diye. Umarım ki Allah beni Yusuf'uma kavuşturur dememiş miydim? Oğulları, babalarının bu sözlerini doğruladılar. Özüntülü ve mahcuptular. Diz çöküp özür dilemeye... Affetmesi için babalarına yalvarmaya başladılar. ''Sevgili babamız, biz gerçekten büyük suç işledik. Şimdi pişmanız. Bizim için Allah'a dua et, günahımızın bağışlanmasını dile.'' dediler. Hz. Yakup onlara şu cevabı verdi. ''Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz ki O rahmet sahibidir, affetmeyi sever.'' kavuşma. Hazreti Yusuf, babası Hazreti Yakubu aile ifradı ile birlikte Mısır'a davet etmişti. Hazreti Yakup da çoluk çocuğunu, torunlarını alarak Mısır'a doğru yola çıktı. Onların Mısır'a gelişi hükümdara da haber verilmişti. Hükümdar Hazreti Yusuf ve 4000 kadar asker şehrin dışında onları karşılamaya çıktılar. Hazreti Yusuf kavuşma anı yaklaştıkça heyecanlanıyor, yerinde duramıyordu. Derken kafile uzaktan göründü. Hz. Yakup büyük oğlu Yahuda'ya dayanarak geliyordu. Hz. Yakup'la Hz. Yusuf karşı karşıya geldiklerinde en önce Hz. Yakup selam verdi. Selam sana ey hüzünleri gideren dedi. Baba oğul hasretle kucaklaştılar. Ortalık bir anda bayram yerine döndü. Yıllardır süren ayrılık acısı bir anda yerini buluşmanın sevincine, kavuşmanın heyecanına terk etmişti. Hz. Yusuf anne ve babasını orada bir müddet istirahat ettirdi. Tatlı tatlı sohbetler edip senelerin hasretini giderdiler. Hz. Yusuf daha sonra Yakup hanedanını alarak Mısır'a götürdü. Ana babasını kendi sarayına yerleştirdi, diğer kardeşleri için de münasip yerler buldu. Yerleşme işi bittikten sonra Hz. Yusuf azizlik tahtına oturdu. Babasıyla annesine de tahtın yanında yer gösterdi. Bütün kardeşler Hz. Yusuf'a saygılarını belirtmek üzere önünde secde ederek yere kapandılar. Bu secde ibadet secdesi değil saygı ve selamlama secdesiydi. Allah'tan başkasının önünde saygı ve selamlama için eğilmek o zamanlar normal karşılanıyordu. Gördüğü manzara karşısında Hz. Yusuf'un hayalinde yaşadığı eski günler canlandı birden. Hz. Yusuf bu duygu ve düşüncelerini babasını açmaktan kendini alamadı. Babacığım, işte vaktiyle gördüğüm ve size anlattığım rüyam gerçek oldu." dedi ve sözlerine devam etti. "Rabbim beni zindandan kurtardıktan sonra Mısır'a vezir yaptı. Şeytan, desiseleriyle kardeşlerimle benim arama açmıştı. Bunca yıl ayrı kalmamıza sebep olmuştu. Fakat yüce Allah tekrar bizi bir araya getirdi. Nefreti sevgiye çevirdi. Şüphesiz ki o her şeyi bilir. Bir şeyin olmasını dileyince sebeplerini yaratır ve onu gerçekleştirir. Her işinde hikmet faaldir. Boş ve abes işi yoktur. İşte bütün bu olanlar onun fazlından ve rahmetindendir. Hz. Yusuf'un Ölüm isteği. Hz. Yakup uzun ve çileli bir hayattan sonra nihayet çok sevdiği oğluna kavuşmuştu. Mısır Azizi olan Hz. Yusuf'un sarayında mutlu bir hayat yaşamaya başlamıştı. 24 yıl süren mutlu bir beraberlikten sonra her fani varlık gibi Hz. Yakub'un da dünyadan ayrılma zamanı gelip çattı. Hayatının son dakikalarını yaşarken oğullarını başına topladı ve onlara ''Yavrularım, benden sonra neye ibadet edeceksiniz?'' diye sordu. Oğulları da ''Biz senin ve dedelerimiz olan İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan Allah'a ibadet ederiz. Biz ona teslim olmuş Müslümanlarız. Ondan başkasını ilah tanımaz, kullukta bulunmayız.'' cevabını verdiler. Böylece Hz. Yakup gönlü huzur içinde hayata veda ediyordu. Oğulları hak dinde sebat edeceklerine, doğru yoldan ayrılmayacaklarına söz vermişlerdi. Hz. Yakup ölünce, Babası Hz. İshak'ın yanına gömülmeyi istemişti. Vefatı üzerine bizzat Hz. Yusuf, onu dedesi Hz. İshak'ın kabrine götürdü ve yanına defnedip geri döndü. yüzünde Yusuf'tan daha memnun ve mutlu ikinci bir insan gösterilemezdi. Dünyevi saltanatın yanı sıra bütün sevdiklerine ve istediklerine de kavuşmuştu. Adeta dünyadayken cennet hayatı yaşıyordu. Fakat bütün bunlara rağmen o bir gün ellerini gökyüzüne açarak, üzüntülü ve iniltili bir sesle Allah'a yalvarmaya başladı. ''Ey Rabbim! Bu mülk ve saltanatı bana sen verdin. Benim şeref ve itibarımı artıran ilim ve hikmeti de yine sen öğrettin. Ben en büyük dünya saltanatını da tattım. Anladım ki dünya hayatı tabiri sonra gerçekleşen bir rüya gibidir. Ey yerlerin ve göklerin yaratıcısı! ''Dünya ve ahirette dostum ve yardımcım sensin. Dünyada benim Müslüman olarak ruhumu al. Ahirette de dedelerim gibi iyi ve salih insanlar içinde haşreyle. Benim için gerçek mutluluk budur.'' Allah, Hz. Yusuf'un bu duasını kabul ederek vefat ettirdi. Ruhlar alemi bayram ederken Mısır ülkesi derin bir yasa bürünmüştü. Hz. Yusuf'un nereye defnedileceği hususunda münakaşılar çıktı. Nihayet mermer bir tabut içinde onu Nil Nehri'ne defnettiler. Yusuf Peygamber'in hayatından alınacak dersler Yusuf Peygamber'in hayatından alınacak pek çok dersler vardır. Burada bazılarına kısaca işaret edelim. Birincisi İffet Dersi Yusuf Peygamber'de iffet duygusu zirve noktadaydı. Bu yüzden Züleyha'nın en çekici tekliflerini şiddetle reddetmişti. Hatta iffetini korumak uğrunda zindana girmeye, eziyet çekmeye bile razı olmuştu. İkincisi vefa ve sadakat dersi. Yusuf peygamberin Züleyha'nın isteklerini reddetmesi, onun vefasını ve sadakatini de ortaya koymaktadır. O yanında kaldığı, ekmeğini yediği, iyiliğini gördüğü Mısır azizine hıyaneti asla düşünmemiş, daima vefalı ve sadık kalmıştı. Üçüncüsü sabır dersi, Yusuf peygamberin hayatı, bütünüyle sabrın yüceliğini gösteren bir ibret dersidir. Hz. Yusuf, yaşamında karşılaştığı sıkıntı engellerini sabırla aşmış, neticede zindandan saraya çıkmış, başarıya ve mutluluğa ulaşmıştır. Dördüncüsü iyileğe teşvik dersi, Yusuf peygamberin hayatında iyileğe teşvik, dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmak konusunda iyiliğin etkilerini dile getirme de vardır. Beşincisi af dersi, Yusuf'un hayatından alınacak büyük bir derste kötülük yapanı af ve hoşgörüyle karşılayıp iyilikle karşılık vermektir.